Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicilere kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün size doğa, biyoloji ve teknolojiyi birleştiren, yaşam alanlarında kaliteyi artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Bu tasarımlardan ilki biyoloji ile tasarımın buluştuğu bir proje... E, modada en fazla endişe yaratan e, kirlilik son aşamalarda renklendirme aşamasında gerçekleşiyor. E, tabii ne kadar e, çok su tükettiklerini de hatırlamak lazım. E, bu yüzden Faber Futures ekibi yeni ve sürdürülebilir renk alternatiflerini keşfetmek için e, tasarımda teknolojiyi ve doğayı birleştirmeye karar vermişler. Faber Futures Londra merkezli e, biyotasarımcısı Natshe Audrey Sheza tarafından kurulmuş Sheza'nın e, yolculuğu 2011 yılında Londra Üniversitesi Koleji'nde e, profesör. John Ward ile tanıştığı zaman başlıyor, o zaman Streptomyces C-Color adı verilen bir bakteri ile çalışmaya başlıyor. Shea's bu organizmayı laboratuvarında antibiyotik araştırmaları için kullanıyormuş o zamanlar. İlgi çekici olan şey bu organizmanın pigment üretmesi. O zaman kendisine şu soruyu soruyor Şeeza. Bunu tasarım sistemlerine entegre edebilir miyim? Tekstilde dokular bunu yapmak için ilginç bir arayüz olabilir mi acaba? Bu sorulardan sonra Faber Features ekibi araştırmalardan sonra da bakteri pigmentleriyle bir dizi boyama ve baskı yöntemi geliştiriyorlar. Tekstil üzerine yerleştirildiğinde Bakteriler kendilerini liflere bağlayan pigment molekülleri üretiyorlar, kimyasallara da ihtiyaç duymuyorlar, hızla renk alıyorlar ve tüm süreç normal boyama yöntemlerinden 500 kat daha az su kullanıyor videosunu izledim sonuç çarpıcı streptomises e, C color kumaşın yüzeyinde böyle çiçek açar gibi yayılıyor dönen ve dalgalı desenlerde çarpıcı renkler yaratıyorlar canlı görünüyorlar e, pigment molekülü maviymiş ancak laboratuvarda nasıl çalışıldığına bağlı olarak mor pembe ve kırmızı da olabiliyormuş Faber Futures şu anda desen tasarlama evresinde. Ee, bir sonraki aşama ise e, özellikle tedarikçileri, işbirlikçileri ve ortakları için e, daha seri üretim sağlayabilmek e, ve bunun için de tüm bu protokolleri dijitalleştirebilmek. Hem sürdürülebilir üretim yöntemleri hem de çarpıcı bir estetik yaratarak bir moda devrimi yaratılıyor aslında. Hem yatırımcılar hem de endüstrisinin ilgisini çeken bir yenilik. Özellikle markalar şimdi kendi bünyelerinde bu biyo üretim tasarım stratejilerini kullanmak, bunu kimliklerine yedirmek istiyorlar. E, Biyo tasarımcı şöyle söylüyor. E, i̇zole bir biçimde yani tek başımıza dünyayı görmek istediğimiz şekle sokamayız. E, tek başımıza değişim mümkün değil. E, biyoloji bize gelişmek için çeşitliliğe ihtiyacımız olduğunu öğretiyor. E, bu tip projeler sayesinde e, sektörlerde işleri temelden nasıl farklı yapabileceklerini, bambaşka bir şekilde nasıl farklı yapabileceklerini düşünmüş oluyorlar. E, bir taraftan farklı enerji kaynakları aranıyor, e, fosil yakıtları terk etmekten bahsediyoruz. Ama malzemeler için de aynı şey geçerli. E, fosil yakıtlara bağlı poliester gibi malzemelerin yerine biyolojik malzemelerin alması gerekiyor. Biyolojik malzemeler sayesinde e, çok su tüketen ve kimyasal maruziyet nedeniyle e, insanların hastalanmasına neden olan e, zararlı uygulamaların e, yerini e, daha faydalı uygulamalar alabilir. E, sadece tekstil endüstrisi değil, e, Project Sea Color sayesinde başka sektörlerde bakteri boyalarını keşfetmeye e, başlamışlar. Ee, Şehzaya göre biyoloji sadece taklit edilecek bir şey değil. Tasarım ve yenilik yapma e, şeklimizle e, bütünleştirilebilen bir ortak aktör e, olabilir. E, SeaColor projesinin geleceği güçlü görünüyor. E, biyoloji odaklı üretimin bu yeni aşamasına girerken e, bu acil soruları cevaplamak için farklı yaklaşımları görmek e, tabii ki de e, hepimizi heyecanlandırıyor. Bu gelişme tamamen özelleştirilebilir bir boyama işlemine doğru atılan ilk adım. Karmaşık tekstil ürünleri yapmak, renklendirmek ve desenlendirmek için kaynak açısından verimli yeni bir biyofabrikasyon yönteminde bir kilometre taşı. Ee, renklerin e, getirdiği bir neşe var. Bu neşeyi kaybetmeden e, kirliliğin nasıl azalacağını araştıran e, farklı farklı başka hareketler de var. E, renkleri farklı bir şekilde yaratan başka bir projeden daha bahsedeyim. Bunun adı pili. Moda endüstrisi için biyolojiyle yenilebilir renkler üretmeyi hedefliyor. bugün tüm boyaların neredeyse %99'u petrokimya, sentetik ve toksit şeyler kullanılarak yapılıyorlar. Bitki bazlı renkler daha iyi bir alternatif olsa da büyük küresel talebi karşılamak için ölçeklendirilemiyorlar. Örneğin kot pantolon için e, diyelim ki çivit mavisinin tümünü üretmek istedik. O zaman Almanya büyüklüğünde bir tarlaya ihtiyaç var. E, renkli hücre fabrikaları diye bilinen Fransız şirketi pili e, biyoteknolojiyi kullanarak temiz renkler yaratıyor. E, boyaları e, renk e, üreten enzimler oluşturmak için şeker ve diğer besin maddelerini fermente ederek yaratıyorlar. Pigmentler daha sonra mikroorganizmalardan filtre edilip arındırılıp çeşitli endüstriyel uygulamalarda özellikle tekstil endüstrisinde kullanılıyor. Bu projenin pili projesinin kolay e, ölçeklendirilebilir olduğunu savunuyorlar. Bu enzimler bakteri gibi mikroorganizmalara entegre edilebiliyor. E, su ve şeker verdiğinizde bu bakteriler çok hızlı büyüyorlarmış. E, neredeyse her 20 dakikada bir çoğalıyorlar. E, bir günün sonunda laboratuvarlar her biri farklı pigmentler üreten milyarlarca e, mikroorganizmaya sahip olabiliyorlarmış. E, bu pigmentler e, zararlı çözücülere, yüksek sıcaklıklardaki ısıya veya kirletici yan ürünlere de ihtiyaç duymuyorlarmış. E, bu projenin tasarımcısı e, Fransa'dan Marie-Sara Adenis. Şimdi başka bir projeden bahsedeyim. Adı Marşha. Marşha projesini duymuşsunuzdur belki. Mars'a diye de okunabilir. NASA tarafından sipariş edilen bir proje. Mars'a inşa etmekle ilgili bir proje gibi görünse de ihaleyi alan firma astronotların uzun süre yaşayabilecekleri bir ev tasarladıklarını söylüyor. NASA'nın bu projede uygulanmasını istediği bazı koşullar ilginç. Ee, mesela evin tamamının orada inşa edilmesini, e, önceden inşa edilmemesini ve buradan bir şey götürülmemesini istiyor. Ee, projeyi Space Factory gerçekleştiriyor. Ee, Space Factory'nin CEO'su ve kurucusu David Mallet e, bu projeyi anlatırken, hem teknoloji sorunu hem de tasarım sorunu var. Biz her iki taraftan da yaklaştık bu projeye diyor. Marş adı verilen yaşam alanı, kırmızı gezegende yaşam için tasarlanmış, üç boyutlu baskı ile yapılan dikey bir ev. Kimileri için ürkütücü, kimileri için gereksiz, kimileri için heyecan ve gelecek için bir umut. E, gereksiz diyenler haksız da değil çünkü bu çaba ve kaynaklar e, mevcut dünyada kullanılabilir, dünyanın gidişatını değiştirmek için kullanılabilir. E, yine de birçoğunun gerekli olduğuna inandığı bir araştırma, bir proje bu. NASA için yaratıcı ve hayata geçirilmesi olası bir proje. E, yapı uzun bir yumurta şeklinde. Dört seviyesi var. E, gezegenin aşırı sıcaklık dalgalanmalarına karşı özel olarak tasarlanmış e, çift kabuğa sahip. Marshall ile ilgili en e, ilgi çekici şeylerden biri e, biyopolimerlerden. Bu genellikle bitkisel nişastadan yapılmış bir plastik ve Mars yüzeyinden bazalt lifinden yapılmış olması. Evleri inşa etmek için Space Factory ekibi önce yerel malzemeleri toplamak için Mars'a küçük robotlar göndermeyi teklif etmiş. Bu toplanacak olan malzemeler daha sonra üç boyutlu baskının mürekkebi olarak kullanılmak üzere biyopolimerle karıştırılacakmış. Mallet bu firmanın CEO'su biyopolimer tutkal olacak ve bazalt elyaf ona gücünü verecek diye açıklıyor. Aslında bu evler bir toprak parçasına gidilip sadece orada bulunan malzeme ile inşa edilecek. Bu açıdan bu anlamda sürdürülebilir, olabilirler. Evler e, yenilenebilir e, enerjiyle güçlendirilecek e, ve gerekirse tüm malzemeler ayrılabilir, parçalanabilir ve başka bir baskı almak için tekrar kullanılabilir e, olacaklar. E, marşanın önemli bir tarafı da bir sinyal, bir uyarı olması dünyaya. Bu açıdan Mars'a kolonileşmek ve B planı üretmek gibi düşünülmeyebilir. Ayrıca Mars'taki uzaydaki malzemelerin araştırılması ve kullanılması da önemli. Space Faktör'ünün çalışmaları, dünyada nasıl daha sürdürülebilir bir yapı oluşturacağımızı ve gittikçe daha zor hale gelebilecek bir ortam için nasıl tasarımlar yapabileceğimizi anlamamıza da yardımcı olabilir. Melot mevcut inşa etme şeklimize devam edemeyiz diyor. Evet, buna katılıyorum. Evet, Mars üzerinde bir şeyler inşa etmek benzersiz bir zorluk ve yeni heyecan olabilir. Ama doğanın bedava verdiği kaynakları geçip Mars'ta zorla kaynak yaratmaya çalışmak da enteresan açıkçası. Teknoloji dönüşümünün gerekli olduğunu Mars üzerinden anlatmak, Sağ kulağı sol elle tutmak gibi bence ya da batırdığımız dünyadan kaçış planları da olabilir bunlar. E, proje devam ediyor. Mars'ın arkasındaki teknolojiyi göstermek için e, Space Factory dünyada Tera'dı, e, adı verilen ilk habitatını New York'un hemen dışındaki Hudson Nehri boyunca inşa ediyor. Burada sadece bir örneğini inşa ediyorlar. Mars'a sadece 3 boyutlu yazıcı ve robotlar götürebilecekler. Oradaki malzemeyle astronotlara ev inşa edecekler. Bence bu kısmı enteresan. Tasarım insanlar için küçük bir adım olabilir. Ancak temsil ettiği şey insanlık için dev bir adım olabilir diyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. The Prodigy'den Out of Space'i dinleyeceğiz. Parçada I will take your brains to another dimension, pay close attention sözleri geçip duruyor. Beyinlerinizi başka bir boyuta yollayacağım, dikkatlice bakın diyor. Tekrar merhaba 94.9 Açık Radyo dinleyicileri e, Biophilia programındayız. E, Prodigy'den Out of Space'i dinledik. Ben Nurhan Kiyılır. E, doğa ve teknolojiyi birleştiren tasarımlardan bahsediyordum. E, i̇lk yarıda biyo tasarımlardan ve Mars'ta astronotlara ev inşa edilme projesinden bahsettim. E, Finlandiya'dan bir projeyle devam edeyim. E, projenin hipotezi şu. Bugünkü beslenme şeklimiz gelecekte beslenmeme nedenimiz olacak. Böyle başlıyorlar projeye. Mevcut gıda üretim modelimiz sürdürülemez ve bildiğiniz gibi iklim değişikliğini de hızlandırıyor. Yemek yemek istiyorsak, beslenmek istiyorsak sadece hayvan ve bitkilere muhtaç olmak yerine başka bir şeyler de yaratmamız gerekebilir diyorlar. E, projeyi yapan Solar Foods, e, CEO'su ve kurucusu e, Pasi Vainika, hücrelerin yapabileceği şey sihir diyor. E, bir kurucu ortağı daha var, Doktor Juha Pekka, Pete e, onunla birlikte... Solar Foods ekibi bazılarının mucize bir madde dediği şeyi yaratıyor. Solein karbondioksit ve elektrikten yapılmış yeni bir protein türü. Özünde ise ince bir hava varmış. Evet ince bir hava olarak tanımlanıyor. E, şu anda insanların yarattığı sera gazlarının yüzde 25'i gıda üretim sistemlerinden oluşuyor, geliyor. E, Finlandiya'daki en büyük enerji araştırma programında çalışırken Vainika e, tüm dünyayı yenilebilir enerjilere kaydırsak bile gıda endüstrisinin etkisinden ötürü yeterli olmayacağını saptamış. Dünyayı onarılmaz hasardan kurtarmak için de gıda üretimini yeniden tasarlamaya karar vermiş. Vainika Temelde tarımın icadından bu yana on binlerce yıldır gıda üretim şeklimiz hemen hiç değişmedi diyor. Solar Foods'ta yaptıkları şey ise gıda üretme şeklini tarım sürecinden bildiğimiz tarım sürecinden bitki ve hayvanlardan bağımsızlaştırmak. Solarfusta soleyin üretimi doğanın kendisinden esinleniyor ve mümkün olduğunca az çevresel zarar vermeyi hedefliyor. E, doğada bazı organizmalar enerji kaynağı olarak hidrojeni e, ve karbon kaynağı olarak e, karbondioksiti kullanıyorlar. E, soleyin e, gaz fermentasyon teknolojisiyle doğal kaynakları kullanarak bu süreci taklit ediyor. E, fermantasyondan sonra madde e, ekstraktı edilip kurutuluyor. Bu da buğday ununu satan yenilebilir bir e, ürüne e, dönüşüyor. E, gördüğüm videolarını e, irmiğe benzeyen bir dokusu ve rengi var. E, soleyn e, %60 protein, %20-25 karbonhidrat ve %5-10 oranında yağ içeriyor. E, makarna, ekmek, bitki bazlı et alternatifleri ve hatta içecekler gibi e, mevcut gıdalarda bir bileşen olarak da kullanılabilirmiş. E, genel olarak daha fazla iklim dostu. Ee, hayvan veya bitki bazlı alternatiflerden e, su kullanımında tasarruflu e, ve neredeyse tüm proteinlerle maliyet açısından da rekabet edebilecek bir düzeyde. E, şu anda Solar Foods Finlandiya'da e, pilot testlerde günde 1 kilogram söyleyin üretebiliyor. E, ancak yatırımlarla ölçeklendirilebileceğini söylüyorlar. Süreç iklim ihtiyaçlarından, iklim koşullarından bağımsız olduğu için çok az kaynak gerektirdiğinden Soley'in sahra çölünden tutun buzlu kuzey kutbuna ve hatta Mars'a kadar her yerde üretebilir gibi görünüyor. Bu projenin iyi taraflarından biri küresel gıda sorununu ele alması tartışmayı tetikliyor. Farkındalığı artırabilir. Yeni düşünme veya tasarım yollarının önünü açabilir. Birey olarak düşündüğümüzde bazen çaresiz hissedebiliyoruz. Tek başına gücümüz yetmeyebilir değişim için çözümler için politikacılar ise çözüm peşinde değiller endüstriyel tarımı teşvik ediyorlar o halde bu tür araştırma geliştirme faaliyetleri çözüme ön ayak olabilir şimdi başka bir projeye geçeyim her eve lazım bir üründen bahsedeceğim havayı temizleyen perdeler daha önce e, havayı temizleyen ve ağaç gibi davranan halıları duymuştum. E, perde de iyi fikir. Ürünün adı Gunrit. Evlerimizdeki havayı temizleyen perdeler. E, hava kirliliği var. E, özellikle dünyanın bazı yerlerinde daha yoğun. E, hele de bugünlerde maske dolaşılıyor. E, ama bu hava kirliliği bizi evlerde de etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliğinin küresel olarak 8 kişiden birinde kalp hastalığı, felç solunum yolu hastalığı ve kansere neden olduğu tahmin ediliyormuş. Yılda... Yaklaşık 4 milyon insan hava kirliliğinden ölüyormuş ve bu ölümlerin büyük bir kısmı iç mekan kirliliğinden kaynaklanıyormuş. Büyük bir mobilya ve ev eşyaları firması var. Bu firma için ürün geliştiren Mauricio Afonso bu gibi sorunlara çözüm teşkil edebilecek ürünler üzerinde duruyor. Bunlara odaklanıyor. Bazı yerlerde hava kirliliğinin içeriden dışarıya göre 5 kat daha fazla olduğu bilgisiyle Gunrid'i tasarlamaya başlamış. Gulrit e, hava temizleme perdesi olarak tanımlanabilir. Avrupa ve Asya'daki üniversiteler, firma tedarikçileri e, ve araştırma geliştirmecilerle birlikte e, birkaç yıldan beridir geliştiriliyormuş. Aslında bu günlere yetişse ve, ve mikropları da temizlese iyiymiş tabi. Ee, bu sene içinde e, tamamlanabilecek ve Gunrit evlere girebilecek satışının bu sene başlaması planlanıyor. Gunrid'in arkasındaki teknoloji fotosentez fikrine dayanıyor. Perdeler iç veya dış mekan ışığıyla aktive edildiğinde ortak iç mekan hava kirleticilerini parçalayabilen kumaşa gömülü mineral bazlı fotokataliz kaplamaya sahip. E, Gunrit bugüne kadar havayı güvenli bir şekilde temizlemiş, e, kapsamlı laboratuvar testlerinden geçmiş, laboratuvar ortamında tabii. Bir sonraki adım e, Gunrit'i gerçek doğal koşullar altında deneyimlemek. E, videosunu gördüm, e, neredeyse seri üretime geçilmiş. E, Perakendeci firmaya bakacak olursak o kadar pahalı da olmayabilir. Merakla bekliyoruz bu perdeyi. Evet bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla